Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi, hamdan, kethiran, tayyiban, Mubarakanfi, fih, kema yuhibu Rabbuna ve yardha. Allahumme salli, wasallim, ve barik ala abdika wa nebiyike, Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, ecma'in. Amma ba'd... Geçen iki mecliste Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen ilahların bu ibadetten bir pay sahibi olmadıkları onların mülke sahip olmamalarıyla göklerin ve yerin mülküne sahip olmamalarıyla göklerin ve yerin mülkünün sahibinin ortakları da olmamalarıyla Mülkün sahibinin yardımcıları da olmamaları ile beyan edildikten sonra. Bu ilahların kendilerine ibadet edilmeleri onların rububiyetten bir pay sahibi olmamaları ile açıklandıktan Allah Tebaraka ve Taala'nın sahip olduğu celal ve azamet sıfatlarından herhangi birisine sahip olmadıkları açıklandıktan beyan edildikten sonra yani şirk Onun dışındaki ilahlara ibadet etmek, bunlar ile beyan edildikten sonra eskide ve yenide, geçmişte ve günümüzde müşriklerin tutundukları en yaygın şüphe olan şefaatin beyanı hususuna geldi müellif rahim oldu. O yüzden demiş ki, veya bu şefa'a, şefaat bab. Geçmişte de günümüzde de müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettiği ilahlarına yaptıkları bu ibadetin meşru kılınması kendi yanlarında, kendi indilerinde bu şef, şefaat şüphesine dayanıyor. Allah Teala onların Allah'ın dışında ibadet ettiği bu şeylere ibadet etmelerini kitab-ı keriminde kendi lafı, kendi ağızlarından, kendi sözlerinden Mâ ne'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zulfa. Biz bunlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bundan başka bir sebeple değil. Sözünde aktardığı gibi. Veya ondan daha açık bir ifadeyle. Ve ya'budûne min duunillâhi mâ la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Allah'ın dışında kendilerine bir fayda ve zarar vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve yakulûne hâulâ işufa'aunâ indallâh. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar buyruğunda daha açık bir şekilde ifade ettikleri gibi onların Allah'ın dışında ilahlara yalvarmasının, ibadet etmesinin temelinde bu şüphe yatıyordu. Tutundukları en kendilerine göre en sağlam kult işte burasıydı Rububiyetin Allah Tebareke ve Teala'ya ait olduğunu ikar ettikten sonra bu ilahlarının Allah Tebareke ve Teala'nın mülkünde ortak olmadığını Allah'ın yardımcıları da olmadığını bildikten ve ikrar ettikten sonra tutundukları tek gerekçe işte bu şefaat meselesi etrafındaki şüpheleri idi. Müellif Rahimehullah o iki babtan sonra bu babı onların tutundukları bu şüpheyi iptal etmek için ve hakikatte şefaatin ne olduğunu tavdih ve izah etmek için aktetti. İmam Rahimehullah'ın kardeşlerim başka bir risalesi var. Allah subhanahu ve teala bu mecliste okumayı inşallah bize müyesser etsin. Amin. Bu risalenin ismi mawadi amin minessira. Siyerden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden altı başlık. Onun siyerinden altı konu isminde İmam Rahimahullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından tevhidi takrir etmeye yönelik seçtiği altı meseleyi bu risalede zikretmiş. O meselelerden üçüncüsü bizim demin zikrettiğimiz şekilde müşriklerin Allah Tebareke ve Teala'dan başka ilahlara ibadet ederlerken tutundukları gerekçelerin sadece onların şefaatlerini istedikleri, onları şefaatçi edindikleri, onların şefaatlerini umarak onlara ibadet ettiklerini beyan etme açısından İmam rahimehullah'ın o, o risalede zikrettiği bu meseleyi burada okuyacağım. Üçüncü meselede. Siyer'den yedi mevzu, siyer'den yedi yer, yedi başlık, yedi bölüm isimli bu Risale'nin üçüncü yerinde, üçüncü bölümünde, üçüncü başlığında İmam Rahimahullah diyor ki, bura çok mühim kardeşler. El-Mavdi'u-Thalithu Üçüncü yer, siyer'de tevhidin anlaşılmasıyla alakalı üçüncü bölüm. <gülüyor> Kıssatu kiraatihi sallallahu aleyhi ve selleme suraten necmi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Necim suresini okuması ile ilgili olan kıssa. Bi hadratihim. Onların yanlarında. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklerin yanında Necim suresini okudu. Felemmâ belaga Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeye gelince Necim suresinde Eferâeytumullâtevel'uzza Lat ve uzdayı görmedin mi? ayetine gelince el-qash fi tilavatihi şeytan nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tilaveti okuması arasına bir şey sıkıştırdı. Onun araya kattığı, araya sıkıştırdığı şey şu: Eferaitumü latt dedikten sonra tilkel garani ula ve inne turca. Şeytan araya bunu sıkıştırdı. Onlar yüce meleklerdir. Ve onların şefaatleri umulan şeydir. Muhakkak umulan şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okurken, şeytan da araya bunu ilave edince, onlar da bunu işittiler. Yani Mekke'deki müşrikler. Diyor ki İmam Rahimahullah, Fadannu anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem qalaha. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi zannettiler. Feferihu bi zalika. Bundan dolayı sevindiler. Ve qalu kelamen ma'nahu şu anlama gelen bir söz söylediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Lat ve Uzre'yi gördünüz mü? Dedikten sonra şeytanın araya kattığı işte onlar yüce meleklerdir. Ve onların şefaatleri umulur. Sözünü işitince sevindiler ve arkasından şu anlama gelen bir söz söylediler. İşte istediğimiz de bizim buydu. Zira biz biliyoruz Allah tebareke ve teala fayda ve zarar verendir. Tek başına hiçbir ortağı olmadan وَلَاكِنَّ هَاُولَٰئِ ها يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَهُ Ancak bunlar onun indinde bize şefaat edecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından şeytanın araya sokmasıyla bunu duyunca sevindiler. Ve dediler ki işte biz de bunu istiyorduk. Yoksa zaten biz de Allah tebaleke ve teala'nın tek başına fayda ve zarar veren olduğunu biliyoruz. Bunlara bizim yönelmemiz... Bunlara ibadet etmemiz Allah katında şefaatlerini umduğumuz içindir. Bu kıssanın kardeşlerim, bu kıssanın ismi Garanik kıssası diye meşhur biliniyor. Garanik, ayet, bu e, şeytanın ilk ayettiği sözlerde geçen. Onun rivayetlerinin bir tanesinde, İmam Rahimahullah burada onların sözlerini manen aktarmış. Onun rivayetlerinin bir tanesinde şöyle anlatılıyor, deniliyor ki فَرَدُوا bima تَكَلَّمَ bihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan yani şeytanın kattığı bu sözden dolayı müşrikler razı oldular. Ve kalu ve dediler ki: Kad arafna en Allah yuhyi ve yumit. öldüren ve yaşatanın Allah Teala olduğunu biliyoruz. Ve huve'l-ladhi ve Yaratanın ve rızık verenin de o olduğunu biliyoruz. Velakinna alihatana hazihi ancak bizim bu ilahlarımız Onun yanında bize şefaat edecekler. Nasiben, eğer sen şimdi yaptığın gibi onların payını da onların nasibini de kabul eder ikrar edersen, onlara da bu işten bir pay bir nasip verirsen, Biz seninle beraberiz dediler. Sonra diyor ki Şeyh Rahimahullah, Felemma balag'is secdete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu. E feraitumul lat ve'l uzza. Sonra şeytan araya Tilkallahani kulula ve inne şefaaatuhunna la turca'i ekledi. Müşrikler de bunu işittiler. Sonra bundan sevindiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okumasını devam ettirdi ve surenin sonundaki secdeye geldi. Felemma secdete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde yerine gelince secde secdete Müşrikler de onunla beraber ettiler. Yani madem ki bizim ilahlarımızın şefaat edeceklerini ikrar ediyorsun, madem onların bu payını, bu hakkını ikrar ediyorsun, diye ondan razı olduktan sonra, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde etti, onlar da ardından secde ettiler. Hatta aralarında secde etmeye gücü yetmeyen yaşlılar vardı. Onlar kafalarını, başlarını yere indiremedikleri için, Yerden bir toprak alıp onu başlarına koydular. Müşrikler yani. al haber. Bu haber yayıldı. Ennehum sâfeuhu. Onların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle artık anlaştıkları, ittifak ettikleri. Ve semi'a men bil habeşeti. Bu haberi Habeşistan'dakiler de duydular. Habeşistan'a birinci hicreti yapanlar, onlar da duydular. Fe Ve müşriklerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmış... Müşrikler de Nebi sallallahu aleyhi ve arkadan arkasından secde ettiler ya. Onlar da bu işi kabul etmiş zannederek Habeşistan'dan geri döndüler. Birinci Hicretten sonra biliyorsunuz geri döndüler. Felemma enkara zalike Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar edince, böyle böyle bir şey olmadığını söyleyince, adu ila şerrin mimma aleyhi. Müşrikler üzerlerinde oldukları şerre geri döndüler. وَلَمَّا قَالُوا لَهُ Nebi sallallahu aleyhi ve selleme İnneke kul tezalik Bunu sen söyledin deyince Yani sen Necim suresini okurken bunu sen söyledin deyince خَافَ مِنَ اللّٰهِ خَوْفًا عَظ۪يمًا Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebareke ve teala'dan büyük bir korku ile korkmaya ve bundan dolayı üzülmeye başladı. Yani ağzından Allah'ın ayetlerini okurken böyle bir söz çıktığı için. Hatta أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Ta ki Allah tebareke ve teala onun üzerine şu ayeti indirdi. وَمَا أَغْسَلْنَا min قَبْلِكَ مِنْ Senden önce hiçbir Rasul göndermedik ki yani senden önce gönderdiğimiz bütün Rasullere وَلَا نَب۪يِّنْ ve peygamberlere, Nebilere اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَى şeytanu fi umniyetihi, O, Kur'an okuduğu zaman, vahyi tilavet ettiği zaman şeytan onun tilaveti arasına bir şeyler sokuşturmaz. Yani önceden gönderdiğimiz bütün nebilerde de bütün رسولlerde onlar da Allah'ın vahyini okurken şeytan araya bir şeyler sokuşturmaya yeltenirdi ve bunu yapardı. Sonra diyor ki Allah, "Fe yensahu Allahu şeytan." Sonra Allah şeytanın ilka ettiği bu şeyleri izale eder. "Thumma yuhkimu Allahu Sonra Allah ayetlerini ihkam eder, sağlamlaştır. Allahu alimun hakim. Liyece aleme yulki şeytanu fitneten Allah bunu böyle yapıyor. Şeytanla, şeytanların araya sokuşturduğu bu sözler sebebiyle imtihan olsun, fitne olsun diye lillezine fi kulubihim maradun kalplerinde hastalık olanlara ve kasiyetu kulubuhum ve kalpleri katı olanlara diyor ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bunlardan femen fehime hadihil qissete kim bu kıssayı anlarsa Sonra şükkü بعدها fi dinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde şek edersen. Ve lem yufarrik Onun dini müşriklerin dininin arasını ayırt edemezse Yani artık ona diyecek söyleyecek bir sözümüz yok. Artık onun ne hali varsa görsün. Bu kıssayı duyduktan anladıktan sonra hala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dininin ne olduğunu anlayamazsın. Hala onun diniyle müşriklerin dininin arasını tefrik edemezse artık bu adam ne hali varsa gör. Bu kıssada da kardeşlerim zikrine ettiğimiz müşriklerin o ilahlara ibadet etmesinin temelinde onların şefaatlerini umdukları apaçık bir şekilde ifade ediliyor. İmam rahimehullah bu bapta İşte onların tutundukları bu en yaygın. Geçmişte ve günümüzde en çok kullandıkları bu şüphe bu şüphenin aslını beyan etmek için bu babı açmış. ve demiş ki "Ba bu şefaati, şefaat babı." Şöyle söylememiş. Şefaatin şirkten olduğu bab. Şöyle dememiş. Şefaat hakkında varid olan şeyler. Demiş ki "Ba bu şefaati." Şefaat bab. Çünkü kardeşlerim bu şefaat Hakkında doğru ve yanlış anlayışın mevcut olduğu artık müşterek haline gelmiş lafızlardan bir lafızdır. Artık müşterek olarak kullanılan terimlerden bir terimdir. Biz de şefaat diyoruz, onlar da şefaat diyorlar. Biz de şefaati ispat ediyoruz, onlar da şefaati ispat ediyorlar. Ama bizim ispat ettiğimiz şefaat ile onların ettiği şefaat arasında fark var. Öyleyse öncelikli olarak yapılması gereken şey şefaatin hakikatinin tasavvur edilmesidir. Şefaatin hakikati ortaya konulsun, tasavvura edilsin ki onların bu terime, bu kavrama yükledikleri batıl anlamı biz reddettiğimiz zaman bize bunlar şefaati inkar ediyorlar denmesin. Bunu pek çok şeyde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu kelime müşterek bir hale gelmiş. Onlar buna batıl bir anlam yüklemişler. Biz onların yükledikleri bu batıl anlamı reddettiğimiz zaman bizi neyle itham ediyorlar? Şefaati İnkar etmeyin. Onlar Allah Tebareke ve Teala'yı andıklarını zannederek, toplanıp bir araya gelip, hoplayarak, zıplayarak, raks ederek, adeten insanların çıkardığı sesler, dışında sesler çıkararak, Allah'ı zikrettiklerini zannediyorlar. Biz bunu inkar ettiğimiz zaman ne diyorlar? Bunlar zikri inkar ediyor. Allah Tebarek ve Teala'ya ibadet etmeyen, Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin hediyine, sünnetine ittiba etmeyen, Allah'ın yasaklarını, haramlarını irtikap eden, hatta her türlü ahlaksızlık, fuhşiyat gibi şeyleri irtikap eden kimselere Allah dostu diyorlar. Sonra biz onların Allah dostu değil, şeytan dostu olduğunu beğendince, diyorlar ki bunlar Allah dostlarına şeytan dostu olmakla vasıt ediyor. Yani bunun örnekleri çok. Çünkü bu kelime, bu terim artık müşterek bir hale gelmiş. Bazıları da üzerlerine bomba koyup İslam memleketlerinde, Müslümanların yaşadığı yerlerde harbi olan ile olmayanı, Müslüman ile kafiri, kendine ahit zimmet verilmiş olan ile olmayanı ayırt etmeden bomba patlatıp masum kanlar akıtıyorlar. Biz bu yaptıkları şeyi inkar ettiğimiz zaman bizi neyle itham ediyorlar? Cihadı inkar etmekle, cihada karşı gelmekle. Yani bütün bu meselelerde de ve buna benzer olan şeylerde doğruyu ortaya koymak için öncelikle bu terim, bu terimler hakkında doğru bir tasavvurun yapılması lazım. Öyleyse diyoruz ki şefaat kardeşlerim bu babın başında olan şefaat Arapça'da tek anlamına gelen vitir sözcüğünün zıttı olan şefe sözcüğünden gelmiş bir kelime. Şefaat çift anlamına gelen şef sözcüğünden türemiş bir kelimedir. Çift demek yani tekin zıttı olan çift. Bir, üç, beş, yedi bunlar hepsine çift. Tek, evet. E tek. İstilahda ise şeriat dilinde ise şefaat demek bir başkasının bir başkası hakkında faydanın celp edilmesi Veya zararın defedilmesi için aracılık etmek demek. Bir başkası hakkında faydanın celbedilmesi veya ondan zararın defedilmesi için aracılık yapmak demek. Bu aracılık yapma işine şefaat ismi verilmiş şundan dolayı. Kendisinin menfaatini isteyen veya üzerinden zararın defedilmesini isteyen bu kişi bu isteğinde tek başına iken tek iken Birisi ona aracılık yapınca o aracı ile beraber artık bu isteme işinde ne olmuş oluyorlar? Çift, çift. çift olmuş oluyorlar. Tek olmaktan, çift olmaya intikal edildiği için bu isteme işinde bu istemeye aracılık yapan adam bu, bu istemeye aracılık yapma işinde de şefaat denilmiş. İsteyen adam tek iken ne oldu? Çift oldu. Vitir iken şefi oldu. O yüzden bu işleme şefaat denilmiş. O tek adamı Çift yapan kimseye şefaatçi, şefaat eden anlamında şafi denilmiş. Bunun yaptığı işlemede şefaat etmek yani aracılık etmek denilmiş. Şefaat kardeşlerim dünya işlerinde ve ahiret işlerinde olmak üzere iki kısmı ayrılıyor. Dünya işlerinde şefaat etmek eğer aracılık yapılan konu mübah, müstehap, Allah Tebareke ve Teala'nın sevdiği, razı olduğu veya izin verdiği meselelerde ise Böyle şefaat yapmak, şefaat edilen meselelerin hükmü neyse o hüküm ile hüküm olur. Yani dünya işlerinde şefaat etmek mübah olabilir, müstehap olabilir, belki vacip olabilir. Eğer şefaat edilen, aracılık yapılan bu iş, caiz olmayan bir meselede ise, haram ise böylesi meselelerde şefaat etmek mezmundur, kınanmıştır, caiz değildir ve haramdır diye hakkında hüküm verilir. Allah tebareke ve teala buyuruyor diyor ki Men yeşfa' şefa'aten haseneten. Kim güzel bir aracılık, güzel bir şefaatte bulunursa, yekun lahu nasibun minha. O aracılık yapan kimsenin aracılık ettiği bu güzel işten bir payı vardır. Ve men yeşfa' şefa'aten seyyi eten. Kimde kötü bir şefaat, yani kötü bir aracılıkta bulunursa, yekun lahu kiflun minha. O kimsenin de aracılık ettiği bu husustan bir günah payı olur. Bu dünya işleriyle ilgili şefaat ahiret işleriyle ilgili şefaat ise ehli sünnet ve cemaate göre kitap sünnet ve bidat ehli fırkalar çıkmadan önce ehli sünnet ve cemaatin icması ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve onun dışında başka kimseler hakkında sabittir. Bizler ehli sünnet ve cemaat olarak bunu ispat ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve ondan başka diğer kimseler hakkında. Cennete girme hususunda veya cehennemden çıkma hususunda. ehli sünnet ve cemaat alimleri indinde zikredilmiş olan şartlar ile beraber bu şefaat haktır, bu şefaat sabittir. Biz bunu ispat ediyoruz, bunu inkar edenlere de reddediyoruz. Bunu ispat edilmesi yani inkar edenlere karşı ispat edilmesi... Genel akidenin bir konusu olduğu için Şimdi oraya girmeyeceğiz Çünkü İslam fırkalarından Bazıları bu şefaatin Vücudiyetini inkar ediyorlar Bunu nefi ediyorlar İcmaya kitaba sünnete muhalefet ediyorlar Bizim onlara verecek cevabımız var Bu şefaati ispat etme ile alakalı Ancak şu anda sadedinde olduğumuz mesele Bu şefaati inkar edenlere ispat etme meselesi olmadığı için O meseleyi genel akidenin işlendiği başka bir meclise erteleyelim. Bizim sadedinde olduğumuz mesele, bu şefaati inkar edenlerle değil, şefaati ispat edip, bu ispatlarında aşırılığa gidenlerle, şefaati hakikati üzere olmayan bir şekilde ispat edenlerle alakalı. Yani bizim tevhid meselelerinde, uluhiyet ibadet meselelerinde, şefaat konusundaki hasmımız, şefaati inkar edenler değil. Şefaati, batıl bir surette ispat edenler Şefaat meselesinin kardeşlerim umdesi. Bu meselede kaide, bu meselenin temel direği şunu bilmektir. Kul innel emre kulluhu lillah. De ki işler, bütün işler tamamıyla Allah Tebaraka ve Taala'ya aittir. Bütün işler Allah Tebaraka ve Taala'nın mülküdür. Her şey onun elinde ve onun kontrolündedir. Allah ve Teala'nın elinde olan bu işlerden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dahil leyse leke minel emri şey'un ayetinde geçtiği gibi bu işlerden senin bir payın yok bu işler sana düşmez bu işler senin haddin değildir ayetinde buyrunda olduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buna dahil bunlar bütün işlerle alakalı umumi bir şey bir de şefaat hususunda ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه اللهن dışında onların ibadet ettiği dua ettiği şeyler kimseler şefaat-e malik sahip değildiler. Şefaat etmeye kimse malik sahip değildir Allah tebaraka ve taala'dan başka. E ittakhadhu min dunillahi şüf'a? Yoksa onlar Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? Qul awa lo kano la ymlikoun shiyan wa la yaqiloun. Deki hechbir shi malik deyil Hatta akletmiyorsa ak akletmiyor larsa Sonra diyor ki Qul lillahi shfateu jamiya. Deki shfate tumuyle kime aittir Allah teba rakibat Allah aittir. Şefaat tümüyle Allah teba rakibat Allah anin Yani şefaat meselesinde temel kaidemiz şefaatin diğer sair meseleler, meselelerde olduğu gibi Allah Tebareke ve Teala'ya ait olması, onun mülkünde, onun elinde ol, olması. Peki, peki şefaat Allah Tebareke ve Teala'nın elinde olduğuna göre, şefaat tümüyle ona ait olduğuna göre, onun dışında kendisine yalvarılanlar bu şefaate malik olmadıklarına göre... Kimse şefaat edemeyecek mi demek? Hayır. Bütün bunlar böyle olduğu halde Allah Tebareke ve Teala'nın mülkü olan bu şefaat meselesinde bazı kimseler şefaat edecekler. Onların şefaat edebilmeleri de Allah Tebareke ve Teala'nın ayetlerinde şu iki şarta bağlanmış. Bu şartlardan birincisi Allah'ın kendi mülkü olan bu şefaatte Birisinin onun mülkündeki bu şefaatte şefaat edebilmesi için Allah'ın şefaat eden kimseye, şefaat edecek kimseye izin vermesi. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemeyecek. Çünkü şefaat Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkü diye kimse şefaat edemeyecek mi? Hayır edecek. Ama neyden sonra? Allah'ın izninden sonra. من ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ illa bi izni. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Yani bu ne demek? izni olduğu zaman onun katında bazıları şefaat edebilirler demek. مَا مِنْ شَف۪يِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ Onun izin vermesinden sonra olmak müstesna hiçbir şefaatçi yoktur. Onun izin vermesinden sonra olması müstesna... Hiçbir şefaatçi yoktur. Bu da ne demek? Onun izin vermesi dahilinde şefaatçiler olacaktır demek. Diyor ki Rabbimiz: "Ve la tenfa'u'ş-şefaa'atu Onun katında şefaat bir fayda vermez. "İlla limen edine lahu." Kendisine izin verdiği kimseler müstesna. Kendisine izin verdiği kimseler müstesna. Onun katında hiç kimse şefaat edemez. Onun katında şefaat fayda vermez. Demek ki onun katında şefaat fayda verecektir. Kendilerine şefaat etme hususunda izin verilen kimselerin şefaatleri <gülüyor> diyor ki Rabbimiz: "Yevme idin la tenfa'u şefaatu o gün şefaat fayda vermez illa men edine lahu'r rahmanu." Rahman'ın kendilerine izin verdiği kimseler müstesna. Rahman'ın kendilerine izin verdiği kimseler. Ve raziy lahu Ve sözlerinden, sözünden, amelinden razı olduğu kimseler demek ki o gün şefaat edeceklerdir. Öyleyse ehl Sünnet vel Cemaat indinde bizim ispatladığımız şefaatin tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi için bu birinci şart. Neymiş bu şart? Şefaat Allah Tebareke ve Teala'nın şefaat edecek kimseye izin vermesinden sonra ancak gerçekleşebilir. İkinci şart. Şefaat Allah tebâreke ve Taala'nın izin vermesinden sonra ancak kendilerinden razı olduğu kimseler hakkında geçerlidir. Allah buna izin verecek şefaat edebilirsin diye ama kimler hakkında şefaat edebilirsin diye izin verecek? Sadece razı olduğu kimseler hakkında. <Sessizlik> وَلَا يَشْفَعُونَ illa limen irtada. Razı olduğu kimselen başkasına şefaat edemezler. وكم من ملك في السماواتي gökte olan nice melek la tughni şefaatuhum şey'en şefaatleri hiçbir fayda sağlamaz illa min ba'di en yezenallah Allah'ın izin ver vermesinden sonra olması müstesna limen yasha ve ve Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında olması müstesna yani Allah'ın dilediği ve kendilerinden Söz ve amellerinden razı olduğu kimseler hakkında onların şefaatleri Allah onlara şefaat etmek için izin verdikten sonra fayda edecektir. Öyleyse şefaatin fayda etmesi için bu iki şart var. Allah'ın izin vermesi şefaat eden kimseye, Allah'ın razı olması kendisine şefaat edilecek kimsede. Burada üçüncü bir asıl daha var. Yani toplam dört tane edecek. Birinci asıl dedik ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Allah'ın mülküdür. Hiç kimse bu şefaatten bir pay sahibi, mülk sahibi değildir. Arkasından ekledik dedik ki böyle olmakla beraber Allah Tebareke ve Teala indinde şu iki şartla şefaat geçerli olacaktır. Birincisi Allah'ın şefaat edeneğe izin vermesi ikincisi Allah'ın kendisi hakkında şefaat edilecek kimseden razı olması. Dördüncü şartta Allah Tebareke ve Teala Hiç kimseden razı olmaz. Allah tebareke ve teala kimsenin sözünden ve amelinden razı olmaz. Onun sözü ve ameli içerisinde tevhid olmadıkça. Allah tebareke ve teala izin verdiğinden başkası şefaat edemez. Allah tebareke ve teala'nın izin verdiği kimse onun razı olduğundan başkasına şefaat edemez. Allah tebareke ve teala da tevhid ehlinden başka kimseden Razı olmaz. Şefaatin dört ana rüknü bu. İbn-i Kayyim Rahimeullah diyor ki فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ usul. İşte bunlar, işte bu üç esastır. لَا illa bi بِيْذْنِهِ Onun izni olmadan şefaat yoktur. وَلَا يَذَنُوا اِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ amaluhu. Sözünden ve amelinden razı olmadığı kimse hakkında da şefaat etmeye izin vermeyecektir. وَلَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ اِلَّا تَوْح۪يدَهُ وَاتِّبَاعَ رَسُولِهِ Kimsenin sözünden ve amelinden razı olmayacaktır tevhidi ve Resulüne ittibayı gerçekleştirmedikçe. Biz ehli i sünnet vel cemaat indinde bu şartlarla Allah tebareke ve teala'nın kitabında ap açık koyduğu bu kayıtlarla kayıtlandırılmış şefaati ispat ediyoruz. Bunu reddedenleri, bunu kabul etmeyenleri de heva ehli. Bidat ehli ve sapık kimseler olarak görüyoruz. Ancak şefaat meselesiyle alakalı hasımlarımız arasında bu konuda onlardan daha tehlikeli olan bir zümre daha var ki onlar şefaati ispat ediyorlar. Yani nefret edenlerin karşısında bizimle beraber görünüyoruz. Şefaati ispat ediyorlar. Ancak ispat ettikleri şefaat o şefaati bizim ispat ettiğimiz şartlarla ve kayıtlarla. Allah Tebareke ve Teala'nın hakkı ispat edildikten sonra yapılan bir ispat değil. Müşriklerde, eskide ve yenide şefaati ispat ediyorlar. Ve hatta bu şefaati Allah'ın dışında ilahlarına ibadet etmekte bir temel umde yapıyorlar. Zira önceki derslerde de zikrettik. Onların Allah'ın dışında bu ilahlara yalvarmasının yani şirk koşmalarının temelinde ne yatıyordu? Teşbih benzetme. Allah'ı, kulları Allah'a benzetme. Kulları Allah'a benzeterek onlara Allah'a yaptıkları ibadetten bir pay veriyorlar. Onların şefaat meselesinde sapkın yanlış bir anlayışa sahip olmaları da yine bu asıl üzere bina edilmiş. Mahluku Allah'a benzettikleri, Halika benzettikleri onlara ibadet ettikleri gibi mahluklar arasında cereyan eden şefaati de Halik ile mahluk olan mahluk arasındaki şefaate benzeterek bunu da şirklerinin temeli aslı ve umdesi yapıyorlar. Bilmiyorum anlaşıldım. Şirklerinin temelinde mahluku halika benzetmek var. <gülüyor> mahluku halika benzeterek ona şirk koştukları gibi mahluklar arasında şöyle diyelim insanlar arasında cari olan şefaati ...Allah ile kul arasında gerçekleşecek... ...şefaate kıyas ediyorlar, benzetiyorlar. Yani her halükarda yine... ...teşbih yapıyorlar. Bu konuda onların sapma sebepleri... ...sapma nedenleri işte budur. Hatta bu teşbihlerini... ...bugün değil, geçmişte de günümüzde de... ...verdikleri şu örnek ile... ...sarahaten söylüyor, zikrediyorlar. Diyorlar ki... ...yeryüzünde padişahlara, sultanlara... ...yöneticilere... ...onlardan bir isteğimiz olduğu zaman... Onlara bir şey arz etmek istediğimiz zaman nasıl ki onlara yakın olan kimseleri aracı yapıyorsak Allah tebareke ve teala'dan da bir şey dilediğimiz zaman ona bir ihtiyacımızı, derdimizi arz edeceğimiz zaman ona yakın olan kimseleri araya sokmalıyız. Bunu hepimiz duyuyoruz değil mi? Bu verdikleri örnekte sarahaten kullar arasındaki bu aracılığı, bu şefaati Allah ile kullar arasındaki bu şefaate benzetmek var mı? Var. İşte onların kardeşlerim, şefaat noktasında sapmalarının temelinde bu var. Ve bu temeli de açık açık seçik söylüyorlar. Bu hataya düşmelerinin sebebi ne? öbür hatalar. Müşebbihe olmaları. Teşbih ehli olmaları. Allah'ın kadrini takdir edememeleri. Allah Tebareke ve Teala'yı, alemlerin Rabbini, alemlerin Malikini, sahibini Yeryüzü melikleriyle, yeryüzündeki yöneticilerle mukayese etmeleri. Onların bu delilleri kardeşlerim, üzerlerine şefaat konusunda bina ettikleri bu şirki akideye temel olan bu delilleri birçok vecihten batıldır. Onların bu kıyasını, bu teşbihini iptal eden en büyük delilimiz Allah tebareke ve teala'nın kitabında teşbihi ve temsili nef yettiği ayetlerdir. Leyse kemithlihi şey. Hiçbir şey onun gibi değil. Ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Hiç kimse ona denk değil. Hel ta'lemu lehu semiyya. Onun bir dengini biliyor musun? Onlar bu ayetleri hakkıyla anlamadıkları için Bu yeryüzünde insanlar arasında yöneticiler, padişahlar, sultanlar ile onların tebaları arasında zaruri olarak bulunması gereken bu aracılığı Allah tebareke ve teala ile kullar arasındaki aracılığa kıyas ettiler. Bunu buna yakıştırdılar. Bu da birçok bir yönden batıldır. Onların bunu iptal eden vecihlerin en büyüğü, en kuvvetlisi kullardan hiç kimsenin Allah Tebareke ve Teala'ya benzemeyecektir. Şuraya dikkat edelim kardeşlerim. Şimdi onların bu misallerinde bizim yeryüzünde insanlar arasında cereyan eden bu aracılık bu şefaatte. Birisi bir başkasının isteğini, ihtiyacını derdini, tasasını sultanlara padişahlara arz ettiği zaman ona şefaatçilik ettiği zaman bu şefaatçinin bu şefaatçiliği şefaatçinin yaptığı bu aracılık sultanın iradesinde bil fiil bizatihi müessir olan tesir eden şeydir sebeplerden bir sebep dolayısıyla yani aslında sultan aslında melik böyle bir şey yapmayı o kimseye böyle bir iyilik etmeyi böyle bir atada bulunmayı murad etmiyordu ancak araya bu şefaatçi bu aracı aracılık ettikten sonra onun iradesini yapmayı murad etmediği bu şeyi yapmayı murad etmeye yönelik çevirme hususunda tesir eden şey ne oldu? O şefaatçinin şefaat etmesi, aracılık etmesi oldu. Adamın aklında yoktu böyle bir şey. Buna iyilik etmek. Sonra bu şefaatçi araya girince, bu şefaatçinin şefaati onun iradesine tesir ederek bu iyiliği yapmaya karar verdi. Veya bu belayı ondan def etmeye karar verdi. Vermek istemediği şeyi Vermeye karar verdi. Ona yapmak istediği zulme eziyeti yapmamaya karar verdi. Neyden sonra? Şefaatçinin şefaatinden sonra. Yani bu kimsenin iradesine tesir eden şey bizatihi yine oldu? Şefaat eden kimsenin aracılığı olduğu. Şimdi kardeşlerim bunlar alemlerin Rabbi Allah tebaleke ve teala'yı takdir edemedikleri için onu sıfatlarıyla bilmedikleri için bu meseleyi karıştırıyor anlamıyorlar. Şimdi siz bir düşünün kullardan birisi dua ettiği zaman Allah Tebareke ve Teala'yı veya ona yalvardığı zaman veya herhangi birisi onun indinde şefaat ettiği zaman kullardan birisine Allah'ın dua edenin duasına icabet etmesinde veya Allah'ın kendisine şefaat edilen kimseye o şefaatçi vasıtasıyla inam etmesinde o duanın, o şefaatçinin Allah'ın bu iradesini değiştirmede bir tesiri var mıdır? Var mıdır? Yo, ne, neden yoktur biliyor musunuz? Bahsettiğimiz alemlerin Rabbi yahu senin dua etmeni sana muvaffak eden zaten Yani önce seni dua ettiriyor sonra duanı kabul ediyor. Yani senin duan mı Allah'a tesir etti? Hayır. Zira sana dua ettiren de zaten oydu. Önce şefaatçiye şefaat ettiriyor izin vererek sonra onun şefaatiyle şefaati kabul ediyor. Yani Allah Tebareke Teala'nın iradesine tesir eden şey Şefaatçinin şefaat etmesi mi? Değil. Bizzatihi o adamın şefaat etmesine tesir eden şey ne? Allah'ın kendisinin, Allah'ın kendi iradesi. Buraya Burayı anladınız mı kardeşler? Bunu ayırt edemeyen, bunu anlayamayan kimseler zannediyorlar ki aslında Allah bu kula bu nimeti vermek istemiyordu. Ama o aracı Allah'ın indinde aracılık yapınca Allah'ın önceden olmayan iradesi bu konu değişti. He, ben buna vermek istemiyordum ama madem sen araya geldin tabiri ise fikrimi değiştiriyor ve ona inam ediyorum dedi. Onların ta şefaat tasavvuru bu değil mi? Açık seçik mi? Aslında Allah tebareke ve teala bu kula öfkelenmişti. Aslında Allah bu kula öfkesinden dolayı ona azap edecekti. Sonra bu aracı devreye girince Allah'ın bu iradesini etki etti, tesir etti. Allah azap etmekten vazgeçti. Veya bu şefaatçinin ile. Allah azap etmemeyi daha önce münasip gördüğü azap etmekten daha münasip gördü. Bunların anlattıkları takır ettikleri şefaat bu değil mi? Evet. evet aynı ile bu. Peki bu batıl mı? Kat'en batıl. Zira Allah teala bu melikler gibi değildir. Onların iradelerine bu şefaatçilerin şefaati tesir edebilir. Birçok sebepten dolayı. Birçok sebepten dolayı. Onları sevdikleri için fikrini değiştirebilirler. Onlardan korktukları için fikrini değiştirebilirler. Onları kırmamak için fikrini değiştirebilirler. Ama Allah tebareke ve teala hakkında onların şefaatlerinin onun iradesine tesir etmesi nasıl söz konusu olabilir? Ona şefaat etmeyi ilham eden zaten Allah'ın kendisidir. Anladık mı arkadaşlar Bundan sonra bu birinci veci. İkinci veci. Kulların indinde yani bu sultanların, bu padişahların indinde aracılarla iş görmek zaruri bir şey. Bunun zaruri olması kardeşlerim, bu yöneticilerin, bu padişahların cahil olmaları, cehalet ile muttasıf olmaları sebebiyle. Çünkü bu yöneticiler cahil oldukları için bu noksanlıklarından ötürü tebalarının, rayiyetlerinin hepsinin tamamının ihtiyaçlarını aynı anda bilemezler. Onların ihtiyaçlarından haberdar olamazlar. Bu aracılar gelip onlara bu ihtiyaçları hususunda tembih yapmadıkça, aracılıkta bulunmadıkça peki alemlerin Rabbi hakkında ne dersiniz? nukum bir Rabbil alemin, alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? مَا لَكُمْ كَيْفَ size ne oluyor yahu nasıl böyle diyorsunuz? insanlar arasındaki şefaati sebebi bu değil mi? yani melik belediye başkanı vali kaymakam araya bu şefaatçi girmeden benim ihtiyacımı bilebilir mi? bilemez neden? çünkü cahildir peki Allah tebareke ve teala ...hiçbir şey göklerde ve yerde ondan gizli... değil. Üçüncü vecil... ...bu dünyadaki yöneticilerin, valilerin, kaymakamların ve sultanların... ...tebalarının, ihtiyaçlarının hepsini aynı anda dinleme hususunda aciz olmalarıdır. Böyle olduğu için... ...onların indinde aracıların olması... ...onların indinde şefakçıların bulunması zaruri kaçınılmazdır. Çünkü rayiyenin tamamı, tebaanın tamamı... ...aynı anda isteklerin dileklerini... Bu yöneticilere, bu varilere ulaştıramazlar. O varilerin bu eksik noksan sıfat ile muttasıf olması sebebidir. Değil bu, bu tebaanın tamamı. Üç kişi aynı anda derdini bu adama söylese, üç kişinin derdini aynı anda işitmekten nedir? Acizdir. Peki Allah Tebareke ve Teala hakkında zanlınız nedir? Allah Tebareke ve Teala'dan isteklerimizi, dileklerimizi ona için, sunmak için biz kullar Sıraya girmek gibi bir zorunluluğumuz var mı? Tek tek söylemek gibi bir zorunluluğumuz var mı? Neden? Zira Allah tebareke ve teala bu yöneticilerin, bu valilerin kaymakamların sahip olduğu bu noksanlıktan münezzehtir. Dördüncü veci bu yeryüzündeki valilerin kaymakamların cimri olması sebebi, sebebiyle cimrilikleri sebebiyle cömert olmamaları sebebiyle ...galiben sadece aracıların devreye girip onları ikna etme sebebiyle verilir. Böyle infak ederler. Adam herkese infak etmek istemez. Herkese vermek istemez. Malını, servetini, hazinesini elinde tutmak ister. Bu onun neyinden kaynaklanıyor? Cimriliğinden. Ancak araya hatırı sayılır, kıramayacağı, onun fikrine, iradesine etki edecek birisi girerse... ...onun aracılığı sebebiyle ancak infak edebilir. Alemlerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala hakkında zannınız nedir peki? Yeryüzü yaratıldığından beri, gece ve gündüz, ellerini açmış ve ikram ediyor, ihsan ediyor, infak ediyor. Yani bu valiler, kaymakamlar hakkında sabit olan bu cimrilik, Rabbü Subhanehu ve Teala hakkında sabit mi ki, cimri olan ve aracılar olmadan vermeyen bu yöneticilere onu kıyas ediyorsunuz? Ne haliniz var? Neyiniz var? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Beşinci vecih denilir ki bu yeryüzündeki yöneticilerin kralların, meliklerin kibirli olmaları burunlarının büyük olmaları yanlarına sadece şeref, şan, şöhret sahibi kimsenin girebilmeleri sebebiyle onların tebalarından, aciz olanların zayıf olanların ihtiyaçlarını görmesi ancak neyle olacaktır? Bu aracılar vesilesiyle sebebiyle olacak. Çünkü bu yöneticiler bunlar kibirli. Bunların burunları büyük. Onların yanına tebalarından fakir, miskin, cahil, alt tabakadan herkes istediği zaman giremiyor ki. Onların yanına girenler sadece kendi onların kendi yanlarında makam sahibi, mevki sahibi, itibar sahibi olan kimselerdir. O yüzden onların tebaasından olan bu miskinler, bu fakirler, bu yoksullar ve bu düşük alt tabaka sahipleri onların yanlarında işlerini gördürmeleri için... Bu aracılara ihtiyaç duyarlar. Tabi olarak. Peki alemlerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala hakkında zannınız nedir? Onun yanında onun kapısında bir dilekte istekte bulunmak için şerefli olmaya, zengin olmaya güzel giyimli olmaya, itibar sahibi olmaya ihtiyaç var mı? Hayır yok. Onun kullarından zenginde fakirde, üst tabakaya sahip olan da, alt tabakaya sahip olan da dilediği an Allah Tebareke ve Teala'nın önüne çıkıp ondan istediğini söyleyebilir. Ve izâ s'alaka ibâdî annî kullarım sana beni sorarlarsa feinnî karîbun ben yakınım ucîbu daveted Dua dua ettiğinde dua edenin davetine duasına icabet ederim. Şerefli kimselerden olmasına gerek yok, zengin olmasına gerek yok. İtibar, makam, mevki sahibi olmasına gerek yok. <gülüyor> Fakir de olsa, miskin de olsa, itilip kakılan da olsa, itibar edilmeyen de olsa Allah tebareke ve teala'ya dua ettiği an Allah onun duasını dinler, işitir ve buna icabet eder. Altıncı veci, yeryüzündeki bu yöneticiler kardeşlerim, kindardırlar. Çin tutarlar. Birisi kendilerine karşı bir suç işlediği zaman onu kolay kolay affetmez Ve kendilerine karşı bu suçu işleyen kimselere bir daha inan ve ihsan etmek istemezler. Unutmazlar. Yani sen filan tarihte bana böyle bir şey yapmıştın diyerek ona inan etmekten, ihsan etmekten geri dururlar. Günün birinde onlara karşı böyle bir kabahat etmiş, işlemiş kimseler ancak onların yanında itibar mevkii makam sahibi kimselerin aracılığıyla bu isteklerine ulaşabilirler. Çünkü bu yöneticiler nedirler? Kindardırlar. Unutmazlar. Peki Allah tebareke ve teala sabah akşam yeryüzü yaratıldığından beri Ademoğlunun tamamı sabah akşam ona isyan ediyoruz. Ona karşı geliyoruz. Onun yasaklarını ve emirlerini çiğniyoruz. Buna rağmen Rabbimiz subhanehu ve teala bize karşı dua etme ondan istekte bulunma taleplerimizi ona arz etme kapısını bizim yüzümüze kapatıyor mu? Asla kapatmıyor. Peki böyle cömert, böyle bağışlayıcı olan bir Rabbi, yeryüzü melikleri gibi böylesi kindarlara mukayese edenler, alemlerin Rabbinin ne olduğunu zannediyorlar. Yedinci meci, bu yöneticilerin kardeşlerim, yeryüzündeki bu yöneticilerin, kendi yanlarında şefaat eden kimselerden bir beklentileri, O şefaatçilere karşı da onların da aslında bir ihtiyaçları olması sebebiyle insanlar arasında bu şefaat işi icra Kralın yanında birisi şefaat ediyor. Onun ile işi görüyor. Çünkü o melikin de o şefaatçi indinde bir maslahatı, bir menfaati var. Ya onun kendi aleyhine dönmesinden korkuyor. Aleyhine dönerse mülki elinden gidebilir. Ya o da yaptığı işlerde Onun bir yardımına ihtiyacı var. Veya yarın o da bir başkası adına onun yanında aracılıkta bulunabilir. Yani karşılık olması olsun diye. Bugün ben onun bu aracılığını kabul edeyim ki yarın benim de ona işim düştüğü zaman ne yapar o da? Benim aracılığımı kabul eder diye. Yani her halükarda bu şefaati kabul eden kimselerin eksikliğinden, korkmasından... Onun yanındaki bir menfaatinden veya onunla olan karşılıklı menfaat ilişkilerinden dolayı bu şefaat yeryüzünde elbette icra edilecek. Peki bu saydığımız ihtimaller Allah Tebareke ve Teala hakkında böyle midir? Allah Tebareke ve Teala hiç kimseden korktuğundan dolayı onun şefaatini kabul edebilir mi? Yarın bir gün onun onun yanında bir ihtiyacı bir menfaati olduğu için onun şefaatini kabul edebilir mi? Böyle söyleyenler alemlerin Rabbini ne, ne zannediyorlar? Dokuzuncu vecik kardeşlerim, bu melikler, bu yöneticilerin indinde şefaat etmek, ne bir izne, ne de bir rızaya tabidir. Eğer sen onun yanında sözün geçtiğini, itibarın olduğunu düşünüyorsan ve hakikatte böyleyse, yanında şefaat edeceğin kimseden, izin almadan, sormadan, bir başkası adına ne yaparsın, onun yanında şefaat edersin. Onun izni olmadan. Şimdi bir belediye başkanına, tanıdığı tanıdığı birisini gönderen iş adamı, Göndermeden önce arayıp ona soruyor mu ya senin yanında bunu aracılık edeceğim ama sen buna izin veriyor musun diye? Hayır sormuyor, biliyor. Onunla bizim aramızda böyle bir hukuk var. Kartın üzerine üzerine yazıyor hamili akinimdir diye ve izin almadan bu şefaati yapıyor. Peki Allah'ın Allah, Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında o izin vermeden biri şefat edebilir mi? men diyeşfa uinda hu illa bi izni olmadan onun yanında kim şefat edebilir? Yeryüzündeki şefaatçiler, şefaat ettikleri kimselerin yanında, onların razı olduğu kimseler hakkında şefaat ettikleri gibi, razı olmadığı kimseler hakkında da rahatlıkla şefaat edebiliyorlar. Şefaat ettiği kimse onun düşmanı da olsa, öyle değil mi? Onun düşmanı da olsa, ona büyük bir kazık atmış da olsa, onun razı olup olmadığına bakmadan kendi itibarına güvenerek, razı olmadığı kimseler hakkında da şefaat ediyor eğer kendi itibarı onun yanında kuvvetliyse onun yanında bu itibar galip basıyorsa, galip geliyorsa bu şefaat kabul ediliyor. Yani yeryüzünde icra edilen şefaatlerde şefaat eden kimsenin şefaat ettiği e, makamdan ne izin almasına gerek var ne o şefaat ettiği makamın şefaat ettiği kimseden razı olmasına gerek var. Oysa bu ikisi demin okuduğumuz müteaddit Kur'an ayetlerinde açık bir şekilde söylendiğine göre Allah Tebareke ve Teala indinde yapılacak olan şefaatte şarttır. İzni olmadan kimse şefaat edemez. Razı olmadığına kimse şefaat edemez. Yani bütün bu saydığımız vecihler kardeşlerim ve bu daha bunlar dışında yani odursak düşünsek bir sürü bu yeryüzündeki sultanların Allah Tebareke ve Teala'ya benzemediği bir sürü nokta bulabiliriz. İşte bunlardan dolayı eğer bu yeryüzündeki yöneticilerin, hükümdarların Eksikliğini, acziyetini, onların zaafını, cimriliğini, korkaklığını, kindarlığını, onların bu şefaatçilere muhtaç oluşunu bildikten sonra yeryüzündeki işlerin yürümesi için bu şefaatin olmasının kaçınılmaz olduğu açık açık her bir şey. Ancak bunları bilen insan bir de Allah Tebareke ve Teala'yı tanırsa, Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeyi bilen, her şeyi işiten kullarının hallerinden, Onların içlerinde olanı. Onların sessizce söylediklerini ve onların sesli olarak söylediklerini. Yani söylese de söylemese de. Söylediklerinin sesli de söylese, sessiz de söylese. Ve içinde saklasa da onların bütün ihtiyaçlarını bilen kullarına karşı şefkatli ve merhametli ellerini açmış alemin yaratıldığından beri gece gündüz infak eden sen ne kadar kusur içtesen de ona karşı ne kadar isyan etsen de Yine de kapısını senin yüzüne kapatmayın. Bir rap olduğunu bildiğin zaman. Onun önünde ihtiyacını söylemek için, derdini anlatmak için, isteyeceğini istemek için, sıraya girmene, randevu almana, üstüne başına çeki düzen vermene. Böyle yazıyor değil mi? Kapıya girerken. Büyük birisinin kapısına girerken böyle yazıyor. Askeriyede böyle yazıyordu. Elbiseni düzelt. içeri öyle gir. Elbiseni düzelt de gir. Üstünü başını düzeltmedin. Zengin de olsan, fakir de olsan Soylu da olsan düşük bir kimse de olsan yanına girebildiğin böyle bir Rab olduğunu bildikten sonra bu yeryüzündeki şefaat ile, şefaati onun indindeki şefaate kıyas eden insanlar Allah tebareke ve teala hakkında ne zannediyor? Allah subhanahu ve teala'nın ne, ne olduğunu zannediyor? Sen ne yaparsam yap. Sıraya girmene gerek yok. Tek tek söylemene gerek yok. Özel bir dil, dil seçmene gerek yok. Güzel, kafiyeli, adalı sözler söylemene gerek yok. Sadece samimi olarak, iftihar ile, zül ve hudu ile boynunu eğerek ona yalvarman yeter. Yalvardığın an o sana icabet edeceğini vaat ediyor. Senden istediği sadece her durumda kendisine dönebileceğin, kapısına gidebileceğin, Kendisine yalvarabileceğin bir Rab olduğunu bilmen. Bunu bildikten sonra artık bu yeryüzü sultanları hakkında geçerli olan bu şartların hiçbirisi onun kapısından istekte bulunmak için geçerli değil. Bu da açık bir şekilde bu müşriklerin tutundukları bu şüphenin batıl olduğunu ortaya koyar, ifade eder, gösterir. Sen Allah tebareke ve taradan bir şey mi isteyeceksin? Hiç düşünün. Ona isyan etmişsin, olsun yine gidin. Çünkü ondan başka kaçacak bir yerin zaten yok. Ondan başka sığınacak bir kapın zaten yok. Allah'a fiyar etmek bu demek. Ayet-i de diyor Allah. Allah'a kaçın. Allah'a Allah fiyar edin. İnsanlar dünya işlerinde, dünyada birinden korktukları zaman ne yaparlar? Ondan kaçarlar. Ondan kaçarlar. Peki Allah Tebareke ve Teala'dan korkulduğu zaman ne yapılması lazım? Ona kaçılması lazım. İşte kulluk bu kardeşler. Ona kaçılmasın lazım. Zira la meljaa la illa Senden başka kaçacağımız, senden başka sığınacağımız başka bir yer yok. Allah Tebareke ve Teala önünde indinde bundan başka bir şart yok ki. Sen sadece kaçış yerinin o olduğunu bil. Kaçış yerinin o olduğunu bil. Bununla alakalı bir örnek vermiştim. Benim küçük olan ellerinizden öper Abdullah. Evde benim kitaplara. Böyle bazen saldırıyor. Onları işte parçalamaya, dağıtmaya başlıyor. Ben onu edeplendirmek için ona kızıyorum. İşte eline vuruyorum, kızıyorum. Sonra bu onun çok ağrına, zoruna gidiyor ve ağlamaya başlıyor. Ağladığı zaman nereye doğru ağlıyor biliyor musunuz? Ağlıyor ve bana daha çok bana yapışıyor. Yani ben ona ona kızıyorum, ona azarlıyorum, vuruyorum, dövüyorum. Ben dövdükçe o, o bana biraz daha temas ederek ağlamaya başlıyor. Eğer misal münasipse Allah Tebareke ve Teala. Yani bunu neden yapıyor o? Abd Onun zihninde benden başka kaçacak bir yer olmadığını bildiği için. Benden başka sığınacak bir kapısı olmadığını bildiği için onu döven, onu cezalandıran ben olsam da yine nereye kaçıyor? Yine bana kaçıyor. İşte kardeşlerim kul cool. Allah Tebareke ve Teala'dan başka gideceği bir kapı olmadığını bildiği zaman ve bu kapıya gitmek için hiçbir şart kayıt Sıraya girme, randevu alma, üstünde elbiseni başını düzeltme gibi bir şey olmadığını bildiği zaman sadece onun kapısına gider, sadece onun kapısına yalvarır ve o kapıya gitmek için herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaz. Ondaki bu itikat, müşriklerin icat ettikleri, ihtas ettikleri bu şirki şefaat anlayışını da iptal eder. Şefaat ile alakalı bu tasavvuru yaptıktan sonra inşallah önümüzdeki mecliste Imam Rahimahullah'ın bu bab altında serdettiği nasları okuyacağız. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. astafiru ve etubiyle.